Felsefe Açıklarından Hazırlayan ve sunanlar Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül Yeni bir felsefe açıklarından programından herkese merhabalar. Ben Yılmaz. Ben Rıfat. Bugün programımızın adına bizim iyi olma halimiz dedik. İnsanın iyi olma hali. Tabii bu yaşadığımız dünyanın içinde bulunduğumuz toplumun iyi olma halinden bağımsız düşünülemez. Bizler iyi miyiz? Bunu iyi insanlar olmak anlamında sormuyorum elbette ama hani nasılsınız dendiği zaman bu soruyu, sor, bu soruyu duyduğumuzda vereceğimiz cevap anlamında iyi miyiz? Ben iyiyim doğrusu. Bizler iyiyiz ama gerçekten de İyi olmak dediğimiz zaman bu yaşadığımız toplumun ve dünyanın iyi olma halinden çok da bağımsız düşünülemiyor. Bizim iyi olma halimiz hani bir spiker hava durumunu sunan bir spiker der diye havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun diye. Gerçekten de her şeye rağmen bizim havamız iyi olabilir mi? Bu konuda biraz düşünmek lazım herhalde. Şimdi haklısın. Ben de iyiyim bugün. Bugün açısından iyiyim şu anda. Seninle konuştum daha iyi oldu bilmez. Bazı şeyler için yapacak bir şey gerçekten yok. Olup biten her şey karşısında kaldığımız durumu düşündüğümüzde bazı şeyler için hiçbir şey yapamaz haldeyiz. Belki yapacağımız bir şeyler var mı bu konuşulabilir. Bu sorunsal bizi stoacılığa götürecek. Çünkü içinden geçtiğimiz pandemi sürecinde adı sıklıkla anılmaya başladı. Ya da pandeminin de ötesinde yaklaşan geçirdiğimiz zamanları da düşündüğümüzde hakikatle olan ilişkimiz sorgulandığında yaşadığımız süreç ne yapıyoruz? Başımıza ne geliyor? Gerçekten bunları hak ettik mi? Dünya olsun, politik olsun, ekonomi olsun, kaybettiğimiz hakikat duygusu olsun, hadi teknik anlamda ifade edeyim post-truth olsun, belirsizlik denen şey olsun, bütün bunların her biri stoacılığı bize daha da bir yakın hale getirdi, daha üzerine konuşulur bir Kavrama dönüştürdü. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz'a birazcık baktığımız zaman aslında kendi iyiliğimizi de anlamış olacağız gibi görünüyor. İçinde yaşadığımız günlerde gerçekten de arka arkaya felaketler geliyor. Ama bu felaketler doğal olarak bizim yaşantımızı da bizim iyi olma halimizi de etkiliyor. Yani senin dediğin gibi neredeyse 3 yıla varan bir süreçtir bir pandemi geçirdi. Pandemi bitiyor gibi olduğu zaman savaş patladı ki savaş böyle bölgesel gibi görünse de aslında dünyayı ne kadar ilgilendirdiğini sonuçlarına baktığımız zaman hemen görebiliyoruz. Üstelik savaşla birlikte esen savaş rüzgarlarının kapsayıcılığına baktığın zaman birçok alana uzandığını da görüyoruz. Yani özellikle de ekonomik anlamda dünyayı sarsan bir hale dönüşmüş durumda. Silahlı güçler anlamında bakıyoruz ki dünyada o militarist eğilimler. Giderek artıyor NATO bir yandan büyümeye çalışıyor bu kuşkusuz kaygı verici bir şey çünkü onun yarattığı sonuçlar da yine savaşı tetikleyecek bir noktaya gidebilir gidebileceğini de görüyoruz. Karşılıklı tehditler var. Dünyada zaten iklim krizi önümüzde biz bir yandan gündemin belki de en başında olması gereken bir madde ona bağlı olarak yaşadığımız işte savaşa da bağlı olarak. Belki bir gıda krizi yakında görünüyor. Arka arkaya gelen ve her geçen gün iktidarını güçlendirme eğiliminde olan otoriter rejimler. Böyle baktığımız zaman dünyaya bir şey hakim. Sanki o stoğanın ortaya çıktığı zamanda insanların karşılaştığı sorunlar, o sorunlar karşısında hissettikleri çaresizlik ortamı yeniden gündeme geliyor gibi. Stoğacılık da yine aynı minvalde ahlak konusunu felsefenin farklı bağlamlarıyla aslında merkeze almış bir düşünce tarzını ortaya getirecek diyebiliriz. Yani ahlakın merkeze alınması birazcık da felsefeye de yeni bir rol biçiyor gibi. insanın endişelerinin kaygılarının yaşadığı sıkıntıların ya da içine düştüğü sefil ortamın aslında bir tedavisi gibi görünüm kazanmaya başlıyor felsefe. İşte helenistik dönemde ortaya çıkan okullara bakarsak kinikler, tükürcülük. tükürcülük, onun arkasından veya aynı dönemde ortaya çıkan stoacılar, bütün bunlar felsefeye yeni bir rol biçiyordu adeta. Evet. İnsanı sıkıntılarından kurtarmak için başvurulacak insanın kendi dünyasına, kendi iç dünyasına bir anlamda kapanması sağlayacak ve e, o iyi olma halini e, yarattığı kendi dünyasında arayacak bir e, noktaya getiriyordu. Felsefeyi bu noktaya e, taşıyordu aslında. Tam karşılık olarak bu ruhsal tedavi aracı olarak görüyorlar felsefeyi. Bir anlamda öyle. E, STOA'nın kuruluşu nasıl gerçekleşiyor? Yani STOA okulu dediğimiz okulun gerçekleşme süreci nasıl e, bir bağlamda yer alıyor? Bundan nasıl bahsedebiliriz? Ne dersin? Kıbrıslı Zenon tabii Stoacılığın kurucusu. Zenonla ilgili olarak anlatılan şey şöyle bir hikaye: Gemisini ve aslında varlıklı birisi gemisini ve bütün mal varlığını Akdeniz'de bir kazada kaybedince yolu Atina'ya düşüyor, düşüyor ve Atina'da. Sokratesçi düşünceyle tanışması ve orada Sokratesçi okullar, Sokrates'in devamı olan e, okulların mensuplarından aldığı eğitim, kiniklerden. Ve sonrasında kendisini e, Sokrates'i rehber ederek e, açtığı bir e, okul söz konusu. E, ve bu okul da okulun bulunduğu yerden alıyor adını, stoadan alıyor. Stoa tabii bu arada... Aslında kentin merkezinde olan bir yer, Agora'da olan bir yer, e, halka açık bir yer, e, işte ticaret yapılan e, mekanlar. Dolayısıyla halkın içinde başlayan bir felsefeden bahsediyoruz ve bütün bu e, nitelikler o Stoa felsefesinin aslında e, halka dönüklüğünü, e, yaşamın içinde olduğunu, pratiğe, çok bağlı olduğunu da bir anlamda saptamış olan nitelikler diyebiliriz. Yani Zenon'un yazdıklarının çok şey yazdığını biliyoruz, fakat yazdıklarından çok bir şey kalmamış günümüze. Fakat kurduğu okulun etkisi çok etkileyici aslında. Yani, Uzun süren bir. Ev. Evet, işte Elenistik dönem, Milattan önce dördüncü yüzyıl gibi başlangıcını düşünürsek, sonra Roma dönemi boyunca etkili bir filozof ve bizim Stoa dediğimiz zaman aklımıza gelen üç e, temel isim işte e, Seneca e, Epiktetos ve İmparator Marcus Aurelius bunların üçü de e, bu e, akımın etkisinde ve sonrasında aslında Orta Çağ'da bir kapalı dönem var e, Orta Çağ düşüncesi Stoa'cılıkla tabi çok uzlaşır bir şey değil e, düşünce değil e, Orta Çağ'da bir gömülme durumu söz konusu fakat sonrasında e, yeniden bir canlanma ve e, aklımıza gelen e, önemli e, işte e, Rönesans'ta sonra modern döneme geçtiğimiz zaman birçok filozofu etkilemesi ve etkileyici olan tabii günümüzde de e, sık sık Stoanın adının e, anılıyor olması. Yaşamı anlamak ya da işte yaşam karşısında bireyin geliştirebileceği tutumlar söz konusu olduğu zaman hemen e, ilk akla gelenlerden biri. Hatta evet. şey çok etkili olmuştu değil mi Mandela? Evet neyse o Mandela'nın özellikle o apartheid rejimine e, muhalifken hapiste geçirdiği dönemde e, Marcus Aurelius'un e, düşünceler yapıtıyla karşılaşmış olması e, onun ne kadar güçlü etkilere sahip olduğunu ve e, onun tekrar bir anlamda hani bir kurtarıcı olarak, bir politik figür olarak yeniden canlanmasını ve güçlü bir şekilde çıktığında e, politik etkisini sağlamlaştırdığını gösteren bir örnek. Az önce senin ifade ederken kullandığın bağlamda bu yeni çağda ve yeni çağ sonrası dönemde etkilenin stajlıktan etkilenmiş olan düşünürler dersek mesela buna Descartes'ı, Spinoza'yı ve Kant'ı katabiliriz sanırım. Onların felsefelerinde idealler olarak duran bir yapısı var Stoğa felsefesinin. Evet, e, yani Kant'ta işte o kozmopolitizm Spinoza'daki tanrı doğa bütünlüğü hemen aklımıza gelen şeyler. Ne peki Stoğa'cılık böyle e, zamanımızın sınırları ölçüsünde Stoğa'cılık hakkında fikir vermeye çalışırsak bir, bir takım başlıklar aklıma geliyor. Mesela Stoanın en temel düşüncelerinden bir tanesi doğaya uygun yaşamak yaşamak diyorlar. Evet, doğaya uygun yaşamak ne demek? Çiçek ee, bu, mi toplayalım, ağaçları mı sevelim? Yani kimenlere mi, mi basmayalım diyorsun, değil mi? Evet, <gülüyor> ama değil tabii. Yani burada çok felsefi e, bir temel var. Çünkü dönemin hatırlarsak Epikuros şulukta da e, sözüne ettiğimiz aslında kendi felsefelerini kurarken bir takım seçimler yapıyorlar. Yani ontolojisini kurarken e, ontoloji üzerine yeni düşünceler üretmiyorlardı. Doğa filozoflarına yöneliyordu bu Helenistik düşünürler. Dolayısıyla e, da benzer bir şey yapıyorlar. Fizik konusundaki etkilenimlerini doğa felsefesinden ve özellikle de Herakleitosçu düşüncelerden etkilenerek gerçekleştiriyorlar. E, fizik temelli düşünceleri Herakleitosçu, diyalektik logos mantığına dayalı bir düşünce biçimi var. Buna binaen işte e, mantığı ekliyorlar ve ona bağlı olarak da ahlakı dahil ediyorlar felsefeye. Sonuçta sto, Stoacı felsefenin üç tane ayağı var. Bunlardan bir tanesi fizik, bir tanesi ahlak, bir tanesi de mantık. mantık. Ve özellikle şöyle bir metaforları var tabii Stoacı felsefenin. Felsefe canlı bir şey onlara göre. Ne, ne gibi? Yani felsefe nasıl canlı bir şey olur? Mesela mantığı ifade ederken mantık için kemik ve sinirleri e, benzetiyorlar. Fizik açısından kısımlardır diyorlar bunlar ahlak açısından da ruhu dahil diyorlar meseleye. Ya yani Heraklit'ten alınan aslında logos var yani doğanın bütün bu akıp giden değişen ve hareket halinde dinamik olan doğanın tabi olduğu bir düzen var bir, bir Heraklit buna logos diyordu. Bu, bu logos doğanın her alanında egemen. Bir de hemen bir noktanın altını çizelim. Doğanın üstünde bir güç yok, asla yok. yok. Kesinlikle yok. Tanrı, Tanrı söz konusu olduğu zaman Tanrı bu evrenin her yerine yayılmış bir akıl aslında. Yani logosun kendisi. Doğanın bir düzeni var, bir planı var. Ve biz bu düzen ve planın içindeyiz aslında. Ve biz de bizzat bu düzene bu zorunluluklara ki zorunluluk diyorum şimdi aslında nedenselliğe ya da o determinizme gönderme de yapmak istediğim için bu zorunluluklara tabiyiz. Dolayısıyla bizim hem tabi olduğumuz bir takım zorunluluklar var. Ama bir yandan da ki bu zorunlulukları hemen örneklendirelim. işte doğada olup biten şeyler. Yani demin söyledik pandemi ya da depremler ya da yanardağlar, doğal afetler. Bunlar doğanın kendi düzeni içinde akıp giden o Heraklitçi anlamda dinamizmin içinde yoğrulan süreçler. Ama bir yandan da bunun içinde birey olarak bizim akla sahip bireyler olarak e, nasıl bir özgürlük alanımız olabilir? Bir, bir kere biz bu determinizme tabiiz ama biz e, özellikle de ahlaka e, ne kadar vurgu yaptığını düşünürsek situanın bizim nasıl seçimlerimiz olabilir? Neyi seçebiliriz? Neyi seçemeyiz? Bu noktada herhalde belirginleşiyor düşünceler. Evet evrende aslında e, bunu evrenin dışında kalan da bir şey yok. Her şey evrenin içerisinde ve bu evrenin bir logosu var, bir aklı var. Ve sahip olduğumuz akıl da aslında bunun bir parçası. Parçası. E, evrensel aklın içerisinde var olmanın e, tarafımızdan e, gerçekleştirildiği bir varlığız bizde. E, belki de problem burada özgürlük, e, insan özgürlüğü, bireysel özgürlük. Değil mi? Yani bu olup biten her şeyin içerisine dahiliz. Hani bunun adına plan diyebiliriz, işte determinizmle kavramlaştırabiliriz belki olup biten her şeyi. Fakat zaten bunun dışına çıkabilmek mümkün değil. Ve var olan her şey hem etki ediyor hem etkileniyor. Şimdi burası da spilozaya çok götürüyor bizi. Hı hı. Etkilenmek ve etki etmek meselesi. Yani şöyle basitçe bir soru sorayım mesela. Benim ölmemek gibi bir şansım var mı? Sokates öldükten sonra Rıfat <gülüyor> <gülüyor> ölür. Ama e, burada yönetebileceğim şey nedir? O zaman ölümü mü yönetemeyeceksem eğer, ölüm karşısında nasıl bir tavır alacağımı yönetebilirim belki de. Ya da tüm diğer olup bitenler konusunda... Yönetip yönetemeyeceklerimin ayrımını yapabilmek belki beni burada bağlayacak olan bir nokta. Yani bizim kontrolümüzde olan şeyler var bir de kontrolümüz dışında olan şeyler var. Buna güç ikiliği olarak da adlandırabilir. Evet, bir dikotomi var haklısın. Bazı şeyleri kontrol edebiliyoruz ama bazı şeyleri edemiyoruz. Doğumlar, ölümler, hastalıklar, doğa olayları bunlar kontrolümüz dışında. Ama kontrol edebileceğimiz şeyler konusunda bizim özgürlük alanımız açılıyor. Bizim iyi olma halimiz denen şey bu kontrol edebileceğimiz şeyler dışındaki kontrol dışı olan alanlar konusunda kayıtsız kalmamız açıkçası. Değil mi? Onlar zaten bizim kontrolümüz dışında. Onları bir e, ahlaksal problem olarak görmemek. Onlar karşısında aldığımız tutumla biz kendi e, ahlaksal alanımızı inşa etmemiz gibi bir durum e, söz konusu. O zaman şöyle bir e, duruma karşı karşıyayız sanki. Yani burada bir e, teslimiyetçilik, bir teslim olmak, bir kader, e, kadercilik diyebileceğimiz bir e, bağlam mı var yoksa bu olup biteni nasıl yorumlayacağımızla mı ilişkili? Yani Biraz, e, bir noktaya değindin çünkü Stoacılık hep böyle kadercilikle kadercilik e, çok örtüşüyor bir özdeşleşiyor belki bu Yanlışı düzeltme açısından bir fırsat olabilir bize e, aslında teslim olmakla e, aynı şey değil değil mi kabullenmek bu anlamda yani bizim e dışımızda olan şeyleri kabullenmek ama bu bir teslimiyet değil işte kader var bunun karşısında bizim elimiz kolumuz bağlı gibi bir dünya. yapacağımız hiçbir şey yok yapacağımız evet. şey yok bunu birbirinden ayırmak lazım. Belki burada Epiktetos'un şu sözleri çok bize yardımcı olabilir. Şöyle diyor, bazı şeyler bize bağlıdır, başka bazı şeyler ise bize bağlı değildir. Bize bağlı olan yargılarımız, eğilimlerimiz, arzularımız, nefretlerimiz gibi bunlar bize ait olan şeylerdir. Bize ait olmayanlar ise örneğin bedenimiz, yani bedenimizin maruz kalabileceği hastalıklar, zengin Dinlik peşinde koşmak, ün, şan, güç bunlar bize ait olan şeyler değildir. Bir kere bunları o ahlaksal alanın dışına itersek geriye kalan şey bizim hem özgürlük alanımız hem de ahlakımızı inşa edeceğimiz alan olarak görünüyor. Evet yani burada o gelip geçici olmakla kalıcı olmak arasındaki sınırı da çizmek gerekiyor belki. Yani işte... Ee, söylediğin şey az önce epik alıntı alıntılayarak e, işte e, ündür, zenginliktir, şöhrettir bütün bunların aslında yaşarken o anda sahip olduğunda belki e, gücünü etkisini hissediyorsun ama elinden gittiğinde yapacak bir şey yok. Burada kontrol edilebilirlik kısmında e, tercih konusu devreye giriyor ve dolayısıyla hani bu krizik posa atfedilen bir tembel kanıtı meselesi var. Yani tembellik yapıp da her şeyin olacağına varır demek, mesela işte çok kaderci bir anlayışta nasıl olsa her şey oluyor, her şey olacağına varıyor, benim yapacak hiçbir şeyim yok demektense e, mutlaka ve mutlaka bize bağlı olan şeyler ki bu bize bağlı olan şeyler nedir? Durumların aslında üzerimize yarattığı duyguları kontrol edebilmek. Bunu yine Krasipus'un başka bir benzetmesi de hoş anlatıyor değil mi? Ee, örneğin kaderi... Bir silindiri yukarıdan aşağıya iten bir güç olarak alırsak diyor, silindir aşağıya doğru yuvarlanacaktır. Ama bu onun silindir olmasından da kaynaklanıyor. Yapısı ile ilgili bir şey. Evet, yapısı ile ilgili bir özellik. Silindir olmasından dolayı o yuvarlanır. Köşeli bir şey olsa duracak belki. Olur diyor. Evet, ya bu elimizde olan bir şey. Sonuçta durumlarla bağlantılı olarak alacağımız tavırlar, alacağımız tepkiler ve aynı zamanda bütün bunları yaparken yalnız olmadığımız, yani burada e, stoğacılığın bizi götüreceği noktalardan bir tanesi aslında e, kozmopolit bir varlık olmamız. Yani evet, sonuçta evet. evet belki birbirinden bağımsız kentlerde yaşıyor olabiliriz ama stoğacıların gözünde e, kozmoz da bir kent ve insan bir kozmopolit varlık, e, bir evren varlığı ve bu anlamda Yap, yaptığımız, yapacağımız her şey tüm diğer insanlarla çok bağlantılı bir şekilde gerçekleşecek. Bu bağlamı da hiçbir koşulda unutmadan, hep hatırlayarak e, eylemek zorundayız. Ya bizdeki düzen aslında doğal olarak evrende de olan bir düzeni çağrıştırıyor. Ki en başında söyledik doğaya uygun yaşamak, doğanın bir düzeni, bir aklı varsa eğer... Bu bütünsel bir şey ve bizim iyi olma halimiz aslında o bütünsel iyi olma halinden bağımsız değil. Yani başımıza kontrolümüz dışında gelen bir sürü olay, bir sürü durum var. Biz bu olay ve durumlar karşısında alacağımız tutum ya da gündelik hayatımızı nasıl sürdüreceğimiz konusunda Stoa'nın bize söylediği şey işte o genel iyiyi düşünmek, herkesin iyisini düşünmek, toplumsal bir iyiyi düşünmek ve elimizden geldiğince ona uygun davranabilmek, gündelik hayatımızı da bu şekilde, bu çerçevede inşa etmek, kurmak gibi. Belki günün koşulları insanları kendi içinde atomize ederek bireysel kurtuluş, işte kişisel gelişim gibi yollar önererek insanlara bu şansı sunuyor gibi görünüyor ama aslında fark etmeliyiz ki bu evren, bu kainat bizle beraber ve kendiyle beraber var olmayı sürdürecek ve biz ne yapacağız aslında? Yani bizim yaratmış olduğumuz kültür sanki çok daimi, sonsuza kadar var olacakmışçasına bir hikaye yaratıyor fakat ne kadar kırılgan olduğunu en küçük fırsatta bile görüyoruz. Ee, yaşadığımız pandemi ve her an yaşayabileceğimiz işte bu politik felaketler, ekonomik felaketler bizi bu eşeğe getiriyor. Ya burada sorgulamamız gereken her koşulda e, kendi kendimize yaratmış olduğumuz... Var olma biçiminin neler yarattığı, kendimize rağmen neye mal olduğumuzu ifade edebilmemiz, bunu anlayabilmemiz aslında. Bununla hesaplaşmamız gerekiyor gibi sanki. Kantçı anlamda bir ödev ve görev bilinçliği. oturuyor resmeni. oraya, evet. Sanki. Oraya çok oturuyor, evet. Evrensel bir nitelikli var olma biçiminin birey üzerinden gerçekleşebileceği bir alan çıkıyor karşımıza. Ya, o iyi idealiyle davranmak. Situacıyı böylece sürekli olarak şeye zorluyor. E, hayata katılmaya zorlayan bir e, düşünme biçimi. Hayatta bizim e, dışımızda şeyler var ama biz o hayatın dışında değiliz. Biz e, oradayız. E, orada olduğumuz için de çoğu zaman e, o iyinin peşinde koşarken aslında evrensel iyiye de nasıl hizmet edebileceğimizi e, düşünmeliyiz. Bu bize aynı zamanda bir e, görev de veriyor. İlginç yani bu çok güzel olarak e, bizi doğadan koparmayan bir şey. Ya bağladığı nokta zaten burası gibi Yılmaz'cım. Yani tekrar bizi doğaya döndürmek. Yani insanın parçaladığı şeyi tekrar bir araya getirmeye çalışan bir bakış açısı var. Doğanın bir arada tuttuğu şeyleri biz parçalamışız ve e, bu parçalanmışlık içerisinde e, yolumuzu şaşırmış görünüyoruz. Çözümler ürettiğimizi zannediyoruz ama e, sanki e, bir kere düğmeyi yanlış ilikledikten sonra e, arkası seyir geleceği için hep yanlış iliklenir. Yani tutturamazsın onu. O yüzden bir kere Doğru iliklemek belki de en başında stoa'ya dönmeyi gerektiriyor. O zaman bize ne der stoğa noktasına gelelim istersen birazcık. Şimdi evet. ve bize ait neler söyleyebilir? Biz Az önce şey... e, ifade ederken o bağlamı e, ifade ettim. E, mesela şu çok hoşuma gitmişti benim. Doğanın bir arada tuttuğu şeyleri ayırmayalım. Biz de doğanın içerisindeyiz çünkü. Ve özellikle tabii bu tüketim kültürü, e, içerisindeki ekonomik örgütlenme, bizi ya yani insani var olma biçimlerini de belirliyor ve düşünsel sistematiğimizi işte gündelik yaşam pratiklerini belirliyor. ve bunu bize bir tek tarz olarak dayatıyor ve iyi olma seçeneklerini de bunun içerisinde sunuyor. İşte parçalıyor. Parçalamış modernizm modern yani. moderniz, moderniz, modern parçalamış. Her şeyi parçalama eğiliminde. Parçalanmışlığa karşı değil. bir bütünlük. Evet. İstiyoruz ki o parçalanmışlığı gidip bir takım uzmanlardan yardım alarak kendi kendimize çözelim. Aslında bu doğanın metalaştırılmasının dışında... Tekrar doğayı canlılığın, ilhamın ve sanatın varoluş alanına katabilmek. Doğa bir canlı bir şey. şey. Sürekli olarak değişiyor. Hareket halinde inanılmaz bir e, dinamizm var. Bir kere stoacılık e, ya da stoa düşüncesi bize şunu söylüyor. Bunu bir kere gör. Hayat e, sürekli olarak değişen bir şeydir bu e, Heraklit'ten gelen bir şey. Doğayı gör, kendini buna e, hazırla, bu değişime e, hazırla, sürekli olarak değişen e, bir e, varlıkla karşı karşıya olduğuna kendini hazırla ve hayatın getireceği e, işte Epikürcüler gibi acılardan e, kaçmak değil, hayatın getireceği acıları da gör. E, bunlar e, yaşanacak süreçler, bunlar o, olabilecek şeyler e, ve kendini bunlara hazırla. Değil mi Stoa'da öyle bir şey de var. Yani ölüm örneğin başımıza gelecek en kötü şeylerden bir tanesi. Ölümü düşün diyor Stoa bize. Senin bir gün yok olacağını hatta az önce alıntıda vurgulanan şey unutuluşa tabi olduğunu hatırla sürekli hatırla bunu yaşarken hatırla. Bir gün unutulacaksın en fazla bir kuşak sonra iki kuşak sonra ama unutulacaksın. Demek ki. Çok da hedef noktasında değiliz şu anda. Biraz yakınlaşmak istesek de ne yazık ki o hedefte çok değiliz. Hala kendimize idoller arıyoruz. O bilgelik yolunda kendimizi ulaştırabileceğimiz bir yere varamamışız gibi. Hala bir kurtarıcı arıyoruz aslında. Kurtarıcı içimizde sanki. Stuhan'ın söylediği şey orada. Bilge bilgi olabilecek olan biziz. Evet. Bir başkasına ihtiyacımız yok belki de. Sokratesçi bilgelik bizi kurtaracak olan şey, Stoğan'ın temelde söylediği şey de bu. Bu bilgelik peşinde ve iyi olma peşinde yürümek. Evet, sanırım programımızın sonuna geldik. Yine okuma önerileri yapabiliriz. Evet, yapalım Yılmaz'cığım. Ee, ne önerelim? Epiktetos'tan Düşünceler ve Sohbetler, Kaknus yayınlarından çıkan bir kitap. Ve e, Yapı Kredi'den Marcus Aurelius'un Düşünceleri. Bu haftalık bu kadar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.